1660, numaralı konu, Hz. Peygamberin sıkıntı sırasında okuduğu ve Abdülmuttalib oğullarına öğrettiği dua, evet, Allah'ın Resulü üzüntülü olduğunda, ya hayu ya kayyum, senin rahmetine sığınıyorum, diye dua ederdi.